Ağabey Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi Alalamin. Salatu es ya siddi alawuina wa lâ ve müslîn. Wei la jamil evliyî. Ve alhamdulillahi Rabbi Alalamin. Hep beraber aşk aşık maşıkı anlamaya çalışıyorduk. Aşksız hiç kimse yoktur. Mutlaka Herkesin gönlünde bir muhabbet, bir sevgi, bir aşk vardır. Önemli olan neyi sevdiğidir, kimi sevdiğidir, nasıl, ne kadar sevdiğidir. Her neyi seviyorsa, her neye aşıksa, her neyi kazanmaya çalışıyorsa ona iman etmiş demektir bu. İman sevmekti, dolayısıyla ona iman etmiş, onu seviyor, onu istiyor, dolayısıyla ona abd olmuştur, kul olmuştur ona. En öndeki şeyi neyse onun abdidir. Onu sevdiki odur, maşuki odur, taptığı da odur, abd olduğu odur. Onun için her şeyi yapabilecek durumdadır kendini feda edebilecek durumdadır. Kendini feda ediyor zaten. Her beyi en çok seviyorsa. Bu dünya olabilir, mevki makam olabilir. Bu evlat olabilir, eş olabilir veya kazanamadığı herhangi bir nimet olabilir. Allah'ın ihsan ikram etmediği bir nimet olabilir. En çok sevdiği şey onun maşukıdır. Onun Rabbidir tek kelimeyle hayatını çünkü onun için yaşıyor. Eğer en çok sevdiği Allah ise onun rızasını kazanmak için hayatını sarf ediyorsa her şeyi onun yolunda sarf edebiliyor, harcayabiliyor, kurban edebiliyorsa onun için Allah'ın rızası, dostluğu, cemali, ebedi hayatı olmazsa olmaz olansa en önde ise Allah'ın rızasını hiçbir şeye feda etmiyorsa yalnız. Evet ben Allah'ı seviyorum. Rızasını istiyorum ama şunu da istiyorum. Bu olmazsa olmaz. Olmazsa ne olur? Olmazsa küserim. Olmazsa darılırım. Olmazsa Allah'a kırılırım. Olmazsa Allah doğru yapmamıştır. Dediyse Allah en önde değildir Allah onun mahşuku değildir o Allah'a aşık değildir aklımızı kullandığımızda baktığımızda bunun böyle olduğunu görürüz anlarız onun için herkesin mutlaka bir mahşuku vardır konuşurken ondan konuşur anlatırken onu anlatır düşünürken de onu düşünür eğer o aşık olduğu, sevdiği şeyi kazanırsa, onun olursa, onunla bir şeref kazandığını zanneder. İnsanlar arasında bir şeref kazandığını zanneder. Onunla mutmain olacağını zanneder çünkü. Oysa ki Allah ne buyururdu ayet-i kerimede? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah ile mutmain olur. Allah ile mutmain olmuş bir kalp, bir gönül, Allah ile sevinir, Allah ile üzülür. Yani Allah için bir şeyler yapınca, güzellik yapınca sevinir. Yanlış yapınca da, Allah'tan uzaklaşınca da Allah'ın yakınlığını, sevgisini bir zerre olsa bile onu kaybedince üzülür. Bu Allah ile mutmain olmuş kalptir. Başka bir şeyle mutmain olmuyor. Onu sevindiren Allah'a yaklaşmaktır, onu üzen de Allah'tan uzaklaşmaktır. Bunun içinde Allah'a yaklaşmak için ne gerekirse yapar, çabasını, gayretini sarf eder. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin, kabul edin, gerekeni yerine getirin. Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. Yani seni Allah'a yaklaştıracak hangi vesile, hangi sebep varsa onu ara, bul ve ona sarıl, gerekeni yap yani, yoksa öyle kuru kuruya ben Allah'ı seviyorum, dersen bu takva olmaz, Allah'a karşı sorumluluk olmaz, laftan ibaret kalmış olur, onun için biz de kendimize bakıyoruz, Allah'a yaklaşmaya vesile arıyor muyuz, vesilelere sarılıyor muyuz, gerekeni yapıyor muyuz, Yoksa sadece söylediklerimiz laftan mı ibaret kalır? Bunun için de mutlaka diri olmak gerekir. Diri. Allah ile diri olmak gerekir. Allah'ı sevenler Allah ile diridir. O'nu diri tutan Allah'tır. Allah'ın sevgisidir. Dünyayı sevenler dünyayla diridir. Mevkii, makamı sevenler veya herhangi bir şeyi birini sevenler Onunla diridir. Onu kaybedince ölür. Manevi olarak ölür yani. Herkes neyle diri olduğuna bakmalıdır. Neyle diriyse o, odur. O ondan ibarettir. Kıymeti de de, şerefi de ona göredir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e buyuruyor. Ya Ebazer sefine, gemi ne alemde? Gemi yürüyor mu, yürümüyor mu? Gemi denizde yürüyor mu, yürümüyor mu diye soruyor. Elbette ki, soruyu sorarken, bir hikmeti beyan ediyor aslında. Espriyle soruyu soruyor, gemi yürüyor mu? Ne demek? İnsan, bu dünya denizinde kendi gemisinin bedelinin aynı zamanda kaptanıydır. Onu yürütmesi gerekir. Eğer gemi yürümüyorsa o yere çakılır. Hareket etmiyor demektir. Onu hareket ettiren şey nedir? Aşktır, muhabbettir. Aynı zamanda heyecandır. Heyecan. Aşk, muhabbet varsa heyecan da vardır. Allah bir adım atarken heyecanlanıyor, gönlü muhabbetle doluyor. Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışırken heyecanlıdır. Heyecani olmayan insan ölü insandır. Allah için heyecani olmayan kulluk yaparken heyecan yoksa ölü demektir, ölmüş yapmamız gereken şey ona Fatiha okumaktır ölmüş çünkü diri değil heyecanını kaybetmiş muhabbetini kaybetmiş eğer o heyecan yoksa ağırlık üstüne çöker tembellik çöker ağırlaşır hareket edemez heyecanını kaybetmiş Dolayısıyla gemi denizde durur, batar, geminin hareket etmesi gerekir. Resulullah Efendimiz gemi ne alemdedir diye sorduğunda hareket ediyor mu, etmiyor mu, heyecan var mı, yok mu, aşk var mı, yok mu? Heyecanı kaybetmemek lazım, muhabbeti kaybetmemek lazım, o kaybolduğunda ya da eksildiğinde kendi kendimize hatırlatmamız lazım. Allah'ı zikirle, tefekkürle, tesbihle, secde ile kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, ne yapmamız gerektiğini, Rabbimizin bizden ne istediğini kendi kendimize hatırlatarak ne yapmamız lazım? o heyecanı kazanmamız lazım. Hatırlayınca kazandırız. Yerimizde duramayız. Unutursak ne olur? Unutursak gaflette dalarız. Yerimizi çakılırız, hareket edemeyiz. Manevi olarak hareket edemediğimiz gibi zahiri olarak da hareket edemeyiz. Her şeyi mutlaka Allah'a ve Resulüne göre anlamak gerekiyor. Bütün sahabe o heyecanı Resulullah Efendimiz'den almıştır. Onunla beraber almıştır. Onunla baktıkları için, onunla gördükleri için o muhabbeti, o heyecanı kazanmışlardır. Çünkü onun bir derdi var. Allah'ın vahyini tebliğ etmek, insanları Allah'a, cennete davet etmek, insanları şeytandan kurtarmak, nefsinden kurtarmak, onları Allah'a taşıyıp, vasıl etmek, Allah'a dost yapmak gibi bir derdi vardır onun. Bunu yaparken de bir kul olarak, abd olarak yapmak. Allah'ın kulu, abdi ve resulü olarak yapmak. Sahabeyi de davet ederken buna davet etti. Onunla bakanlar, onun taşıdığı o, muhabbeti, o heyecani, o sorumluluğu, o takva halini taşıdılar. Gerekeni de yaptılar. Gerektiğinde marını, canını, hayatını, her şeyini feda edip Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazandılar. Bunu yaparken aşk ile yaptılar. Mesela sahabeden biri, savaş esnasında sahabe anlatıyor. Gelirken bir avuç hurma cebine koymuş, öyle gelmiş, aç gelmiş, o savaş esnasında bir bir kenara durdu, ağzına bir hurma atıp çiğnemeye başladı. Çiğnedi, çiğnedi, dört sonra dedi ki kendi kendine, sesli söylüyor bunu, cennet seni bekliyor, sen hurma yiyorsun. Bir elindekilerini fırlattı, ağzındaki de tükürdü düşmana doğru saldırdı. Saldırdı, şehit oldu. Cennet seni bekliyor. Bu bir iman meselesi. Bu aşk meselesi, muhabbet meselesi. Niye böyle söyleyebildiler? Resulullah Efendimiz'le bakabildikleri için. Bu kıyamete kadar bütün insanlar için bu böyledir. İster insan bunu anlasın, anlamak istesin, ister anlamak istemesin. Bahane üretmeden, kendi kendimize, nesimize fetva vermeden, bahane üretmeden anlamaya çalışmamız gerekir. Kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'i temsil eden Allah dostları her yerde ve her zamanda mutlaka vardır ve olacak. Kiminle bakarsak onun gibi anlarız onun gibi tadarız onun gibi yaşarız Kiminle bakarsak eğer bir Allah dostuyla bakarsak bir veliyle bir müslih-i kamille bakarsak bir peygamberle bakarsak Allah'ın nevisiyle, resulüyle bakarsak o nasıl görüyorsa biz de öyle görür, öyle anlarız. Onunla bakmak demek bu demektir. Rabıta da bu demektir. Onunla bakmak, onunla görmek. Neyi konuşmuşsa, neyi anlatmışsa, neyi yapıyorsa, neyi tavsiye ediyorsa, neden sakındırıyor, nehyediyorsa, onu, onun gibi anlamak. Anlarsa ne olur? Anlarsa onun gibi görür. Onun gördüğünü görür. Onun işittiğini işitir, onun tattığını tadar. Fena da bu demektir zaten. Bütün sahabe böyle yapmıştır. Resulullah Efendimiz de bakmış, onunla görmüş, onunla işitmiş, onun anladığını anlamış yani. Onunla tatmıştır. Eğer biri ben tabi oldum ama hiçbir şey tatmadım. Sen onunla bakmadın. Değil onunla bakmak, hatta sen ona bile bakmadın. Onunla bakabilmek için önce ona bakmak gerekiyor. Onu görmek gerekiyor yani. Onu görmeden onunla nasıl bakabilirsin? Onun için bütün kardeşlerimize ne diyoruz? Biri iki görmemek gerekir. Bir görmek gerekir. Eğer onunla bakarsak Resulullah Efendimizle bakılınca aslında kiminle bakılmış oldu? Resulullah Efendimiz kime göre bakıyordu? Allah'a göre, Kur'an'a göre, sahabeden kim hiçbir şey bilmeden, okuma yazması olmadan Resulullah Efendimizle baktığında kiminle bakmış olur? Kur'an ile bakmış olur, Allah'ın vahyiyle bakmış olur, Allah ile bakmış olur. Yani Allah'ın bak dediği yerden bakmış olur, gör dediği yerden görmüş olur, gör dediğini görmüş olur, anla dediğini anlamış olur. Bütün peygamber varisleri de aynen böyledir. Biri, göçülüyle baktığında onun gördüğünü görür, anladığını anlar, tattığını da tadar. Onun için bütün Kur'an'ı baştan sona anlatmaya çalıştık. Esmaül Hüsna'yı anlatmaya çalıştık. İmanı, İslam'ı, ihsanı anlatmaya çalıştık. Şimdi aşk, aşık, maşruhi anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bizimle bakabilsin diye. Onları dinlesin. Bizim ne söylediğimizi, ne düşündüğümüzü, nasıl baktığımızı anlasın diye. Bütün anlattıklarımız her ne varsa hepsi Allah'a göre. Resulüne göre. Resul'ün anladığı gibi olalım ve yapalım diyedir. Onun için sohbeti dinlerken biri mürşidiyle kendini mürşidini kendine tercih etmedikçe mürşidini kabul etmiş olmaz. Biri peygamberini Kendine tercih etmedikçe peygamberine iman etmiş olmaz. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu müminlere? Canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz. Böyle bir şey olmaz dedi. Bu ne demektir? O benim canımdan önce gelir demektir. Benden önce gelir demektir. O benim demektir. Kendimi atıyorum, onu arıyorum demektir. Peygambere ayna olmaktır bu. Resulullah Efendimiz sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Hazreti Ömer soruyordu, Ya Resulullah kendi canımızdan da mı çok ne buyurdu? Evet, yoksa iman etmiş olmazsınız. Onu sevmek demek, onu olduğu gibi kabul etmek demektir, gönlüne almak demektir. Kendi nefsinden, pis nefsinden o Allah'a şirk koşan, o Münafıklık yapan nefsinden kurtulup Resulullah'ı almak demektir. Onun harına bürünmek demektir. Ona bürünmek demektir. Böyle kuru kuruya bir sevgi değil. Onu çok seviyoruz manasında değildir bu. Eğer biri nefsinden kurtulmak istiyorsa böyle olması gerekir. Yani onu canından çok sevmek demek bu demektir. Bütün sahabe bunu yapmış bilir. Sahabe olanlar bunu yapmıştır. Bunu yapmış ki sahabe olmuştur. Allah'ın Resulü bir şey söylediğinde karşısında biri konuşuyor gibi de bu benim söylediğimdir zaten. Bunu konuşan benim demiştir. Çünkü kendini Allah'ın Resulüne karşı yok saymıştır. Ben yokum o var demiştir. Dolayısıyla bunu söylediği benim söylediğimdir. Bu bana ait bir şeydir demiştir. Bunu söyleyince aslında neyi söylemiş olur? Onu söylediği Allah'ın söylediğiydi. Ben yokum Allah var demekti. Bunu karşılığı bu. Bu fena bulmaktı. Dolayısıyla bunu böyle yaptığında beraberinde beka tecelli ediyor zaten. Onun için mesela her gün aşağıda Allah'ın kelamı okunuyor. Hem Türkçe hem Arapçası. Niye? Rabbi ona ne söylemiş bunu anlasın diye. Bir de sohbetler dinleniyor. Sohbeti dinlerken mesela ben Baktığımda, gördüğüm şey nedir onu söyleyeyim. Orada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Benim orada anlattığım, kim onu dinliyorsa ona onu anlatıyorum. Sen şöylesin diyorum yani, sen böylesin. Senin böyle olman gerekir. Şöyle şöyle olmaman gerekir diyorum. Ona onu anlatıyorum aslında eğer o bizi kabul etmişse, ne demelidir? Beni dinlerken, bu konuşan benim demelidir. Bu benim demelidir. Bu benim fikrim demelidir. Bu bana aittir. Ben böyleyim demelidir. Diyebilmelidir. Ama dinleme tenezzülünde bulunmuyorsa, anlama tenedülünde bulunmuyorsa, kendi kendisi olmaya devam eder. Kendisiyle, nefsiyle baş başa kalmaya devam eder. Allah her neyi söylediyse, mutlaka O bize lazım. O bize gereklidir. Bütün sahabe, bakarken Resulullah Efendimiz de gördüler. Ebu Cehil de baktı, Ebu Leheb de baktı, ama onlar kendi bakışlarıyla baktılar, kendi bakışıyla bakan kendisi olur. Onunla bakan gökteki yıldızlar gibi oldular, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz dediler. Niye? Allah'ın Resulü ile bakıyor da ondan, Allah ile vahiy ile bakıyor da ondan. Eğer böyle olmazsa ne olur? Kör olur. Yani bir şey göre, hakikati göremez. Kendine göre bakıyor. Kendine göre bakınca bir şey görmüyor. Görmediğini de biliyor. Nasıl Allah'a gideceğini, Allah'ın rızasını nasıl kazanacağını, Allah'ın gazabının nerede olduğunu, Allah'ın rahmetinin nerede olduğunu, hangi amele göre, hangi fikre, düşünceye göre Allah'ın kendisini seveceğini bilmiyor. Niye? Görmüyor. Görmüyorsa ne yapması gerekir? Gören birine uyması gerekir. Gören birine. Eğer ona uyarsa o da görür. Onunla bakması gerekir. Onunla bakarsa görür. Allah bunu ona tattırır, Allah bunu ona gösterir, eğer birinin aklı yoksa anlamamışsa bu durumda o sorumlu değildir, Allah onu sorumlu tutmaz ama aklı var kullanmıyorsa veya işine gelmiyorsa aklını kullanmaya tenezzül etmiyorsa bunun hesabını veremez, Allah bunun hesabını sorar. eğer biri imkanı varken imkanı olduğu halde Allah'ın ayetlerini okumayı, dinlemeyi, anlamayı düşünmüyor. Buna tenezzül bile etmiyorsa mesela. Sonra kıyamet günü ya Rabbi bilmiyordum. Cemil sen bilmek istemedin ki, anlamak istemedin ki, aklını kullanmadık ki sen. Ama iş dünyaya gelince aklını sonuna kadar kullandın. Nasıl kazanırım diye geceleri sabahlara kadar düşündün. Tefekkür ettin. Uykun kaçtı. Niye Allah'ın kelamını anlamak için? Allah'a giden yolu anlamak için? Ne yapman gerektiğini anlamak için? Niye düşünmedin o zaman? Tenezzül etmedin. Aklını kullanmadın yani. Eğer 3-5 tane kör bize dese ki Falan yere gidiyoruz. Yol buradan gidiyor. Gel bizimle deyse. Biz onların o rehberliğini kabul eder miyiz? Etmeyiz. Ne deriz? Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Siz bana uyuyun. Ben rahatlıkla sizi gideceğiniz yere götüreyim. Hem de herhangi bir tehlike atlatmadan, herhangi bir uçurumdan yuvarlanmadan, herhangi bir kazayla karşı karşıya gelmeden hepinizi götüreyim. Der misiniz? dersiniz. Ama onlardan biri itiraz etse, yok sen bilmiyorsan ben biliyorum. Ne de körsün, sen bunu biliyorsun, niye bu kadar ısrar ediyorsun, niye bu kadar kötü duruma düşürüyorsun kendini? Evet. Sahabe görmüyordu ama Resulullah Efendimiz görüyordu, onun için sahabe Resulullah Efendimizle bakıp gördüler. Yani ona tabi oldular, uydular, varacakları yere selametle vardılar. Ya bunu böyle yaparız ya da bilmediğimiz halde bildiğimizi, gördüğümüzü iddia eder. Gitmemiz gereken yere gitmeyiz. Hiçbir şey olmaz. Değil 10 sene, değil 20 sene, bin sene de kalsa Hiçbir yere gidemez o. Niye? Çünkü gelmiyor. Gelmek istemiyor. Kibirleniyor. İşine gelmediği için. Ama onunla bakanlar, onunla görenler, onunla anlayanlar, onunla sevenler ne yapar? Kazanır. Mümkün olan en kısa sürede kazandır. Onunla baktığı kadarıyla onunla gördüğü kadarıyla, onunla sevdiği kadarıyla, onunla yürüdüğü kadarıyla en hızlı şekilde kazanır. Yoksa bir de böyle yaptık yaptık olmadı, biz yaptık Allah hakkımızı vermedi gibi bir fikre, düşünceye kapılır. Şeytan böyle bir vesile verir. Bak sen yaptın olmadı. Ya da yaparım dedi, seni götürürüm dedi, götürmedi. Doğru anlamak gerekiyor. Doğru anlayalım. Doğru anlayanlar mutlaka bir gün doğru yapma imkanları olur. Ama doğru anlamayanlar bin senede yaşasa yanlış yapar, doğru yaptığını zanneder. Önce doğru anlayalım. Sizin yapacağınız şeyler vardır, bizim yapacağımız şeyler vardır bizim yapmamız gereken size göstermektir. Eğer sevmekse önce biz seviyoruz. Biz seviyor, Sonra sevgimize karşılık istiyoruz. Seni sevmeyeni sevmek kolay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Seni seveni sevmek kolaydır, basittir. Ama seni sevmeyeni sevmek çok zor bir şeydir. Bu ancak Kamil insanın işidir. Ancak müşid Kamil'in işidir. Bataktakini de seviyor, küfürdekini de seviyor, nifaktakini de seviyor. Seviyor, gönlüne alıp onu yıkıyor, onu temizliyor. Sonra hadi bu sevgiye karşılık sen de biraz kıpırda diyor. İkramı gördün, nimeti gördün. Hadi sen de biraz sevmeye çalış. Beni de kendini sevmeye çalış. Sana yapılan ikramı sev. Sana ikram edeni sevmeye çalış. İkram etmeden böyle bir zaten ne bekler, ne de ister. Ölçü olarak ne buyururdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cennete giremezseniz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe. Mürcidini seversen, onunla bakarsan, onun sevdiklerini de seversin. Onun sevdiklerini sevmiyorsan, ne mürcidini görmüşsün, ne de onunla bakmışsın. Bakam bakmamışsındır. Baksan, onunla beraber olsan, onun onları ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini, nasıl ciddiye aldığını görürsün, anlarsın. Sen de onunla beraber seversin. Onunla seviyorsun. Onun için, ondan dolayı seviyorsun. Ne oldu? Mümin oldun. Cenneti hak ettin. Birbirimizi sevdiğimiz için. Önce muhatap olduklarımızı sevmemiz gerekir. Ben insanları seviyorum. Kimi seviyorsun? İşte bütün insanları seviyorum. Sevemezsin. Sevmek böyle değildir. En yakınındakini seveceksin. ...muhatap olduklarını seveceksin. Seninle beraber olanları seveceksin. Yoksa... ...yani Çin'dekini, Japonya'dakini... ...Amerika'dakini sevmişsin. Senin onlara bir faydan olmaz. Seveceksin, ona fayda vereceksin. Sevgini ispatlama imkanı olacak ona karşı? Durup dururken yani... ...sevdim demek yetmez gerektiğinde gereğini yapman lazım ki sevgini ispatlamış olasın. İspatlamamış herhangi bir dava boş bir dava, yalan bir davadır. İspatla. Buyurun. Kiminle muhatapsan, onu sevmen gerekir. Bu hem aile efradın için geçerlidir, hem içinde bulunduğun cemaat için geçerlidir zaten. Özellikle. Sonra, sonra dışarıdakilerini de sevmen gerekir. Muhatap olduğun herkesi sevmeye çalışman gerekir. Allah için. Mesela Yunus Emre'yi severiz. Niye? Büyük insan da ondan. Yaratılanı severiz. Yaratandan ötürü demiş. Büyük söz. Gerektiğinde biz de o sözü söyleriz. Söylemek yetmez. Yapman lazım. Sevgi ispat istiyor. Fedakarlık istiyor. Mevlana ne olursa ne ol gel demiş. Kim olursa ne ol gel demiş büyük insan gel nereye gel gönlüme gel demiş ya seni seveceğim demiş yani seni seveceğim ve sana yardım edeceğim iman etmen için gerekeni yapacağım demiş yeter ki seni iman et ben senin için her türlü fedakarlığı yaparım demiş yeter ki sen Rabbine teslim ol yeter ki sen Rabbini <gülüyor> Rab olarak kabul et kulluğunu kabul et demiş büyük insan Hazreti insan o da bizim gibi bir beşer. Allah ona neyi vermişse bize de onu vermiş. Mesele Allah'ın bize verdiklerini kemale erdirip onu kullanmaktır. Yolu yürümektir. İnsanın kendi kendine zulmetmemesi lazım. Yani büyüklüğünü yok saymaması lazım. Her şeyimizi Allah'a borçlu değil miyiz? Evet. Borç, ödenmek içindir. Din, din, kelime itibariyle deyn, kelimesinden türetilmiş. Borçlu olmak. Dindar insan, borçlu insan demektir. Yani bütünüyle Allah'a borçlu olduğunu bilendir. Bununla beraber borcunu da ödeyendir. Nasıl ödeyecek? Emaneti sahibine teslim ederek varlığını Allah'a teslim ederek aklını, iradesini, ilmini, hayatını Allah'a teslim ederek ödeyecek. Teslim ederse ne olur? Allah ona hakikisini verir. Buradaki fani kullandır. Teslim ederse Allah hakikisini verir. Eğer ilmini Allah'a teslim ederse, yani ben bilmiyorum, Allah bilir derse, ama bunu söyleyebilmesi için bir basamağı atlaması gerekir. Önce ben yokum, ben bilmiyorum. Allah'ın Resulü bilir demesi gerekir. Yetmez. Ona da ulaşamıyor. Bir adım daha geri gelmesi gerekir. Burunduğu yere gelmesi gerekir. Ben yokum, mücidim var demesi gerekir. Ben bilmiyorum, mücidim bilir demesi gerekir. Bunu söyleyince ne demiş olur? Ben bilmiyorum. Allah'ın Resulü bilmiş. Biliyor demiş olur. Ben bilmiyorum, Allah bilir demiştir. İlmini Allah'a teslim etmiştir yani bir damla olan ilmini Allah'ın sonsuz bir derya olan ilmine döktü. O bir damlayı deryaya dökünce derya onundur. Derya ona ait olur. Bunu bırakmadıkça o bir damlayı deryaya dökmedikçe damla derya olmaz. Dökünce derya olur. Müşid ile bakmak da aynı manaya gelir onunla bakınca ilmini ne yaptı? onun Allah'tan aldığı ilme döktü. dolayısıyla onu aldı. onu bütünüyle aldı bu sefer. aynı şekilde ben yokumu var derken de varlığından vazgeçti. varlığını feda etti. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği mürşidinin varlığını kabul etti. Dolayısıyla fani olan varlığını bir bırakıp hakikisini aldı. Alacak. Böyle yapınca alır. İster buna fena diyelim, ister buna teslimiyet diyelim, ister muhabbet diyelim, ister hizmet diyelim, ister edep diyelim. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ben kendi halimden razı değilim. Ben böyle olmak istiyorum dediğinde onu kabul etmişsin. O olabilirsin. Bütün sahabe ben onun gibi olmak istiyorum Allah'ın Resulü gibi olmak istiyorum onun kazandığını kazanmak istiyorum dedikleri için gökteki yıldız oldu da yoksa ben biliyorum hele dur biraz da ben öğreteyim şunu niye şöyle yaptın bunu niye böyle yaptın şunu şöyle yapsaydın olmaz mıydı sen nereye gidiyorsun sen nasıl anladın sen nereden bakıyorsun sen kiminle bakıyorsun öyle değil. Biraz aklımızı kullanırsak bunu anlarsın. Ya görenlerle bakarız, hakikati görürüz ya da kör, sağır ve dilsiz olarak öbür tarafa gideriz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu: "Resulüm, sağırlara sen inşittireceksin. Dinlemiyor." Körlere hidayeti sen mi vereceksin, onları delaletten sen mi kurtaracaksın? Kör adam, seni kabul etmiyor. Seni kabul etmeyince sen ona bir şey yapamazsın dedi. Seninle bakmıyorsa, seninle görmüyorsa, seninle işitmiyor, seninle anlamıyorsa, seninle beraber sevmiyorsa, seninle sevmiyorsa sen ona bir şey veremezsin dedi. Niye? Kendisinden razı olmuş. Aynı zamanda kendini müstahili görüyor. Yani kendini ihtiyaçsız görüyor. Benim ihtiyacım yok diyor. Ben bana yeterim diyor. Ben böyle kendimden razıyım diyor. Değişmeyi kabul etmiyor. Büyümeyi kabul etmiyor. Yani çocuk büyürken... Aynı oyuncaklarla oynamaya devam ediyorsa... Büyümeyi kabul etmiyor demektir. Eğer biri değişmeyi kabul etmediyse... Büyümeyi kabul etmediyse kemale ermeyi, kamil insan, hasreti insan olmayı kabul etmeliyse, yerinde sayar, yerinde durur. Hangi mertebede olursa olsun, değişmeyi, büyümeyi kabul etmelidir. Allah'ın kendisini değiştirmesine müsaade etmelidir. Allah'ın ayetlerinin, vahyin, mürşidinin kendisini değiştirmesine müsaade etmelidir. Yoksa, ben böyleyim, beni böyle kabul et, seni Allah kabul etmiyor, Allah seni yaratmışsa senin üzerinde bir muradı vardır, nedir muradı? Hazreti insan olmandır, kamil insan olmandır, Allah'a ayna olmandır, Allah'a yeryüzünde halife olmandır. Ya halifeyi, halifeliği Allah'a yapıyorsun, Allah'a halife oluyorsun, ya da Nefsine halife oluyor, şeytane halife oluyorsun, tercihtenimdir. Bunun için de önce anlaman lazım, Rabbini dinlemen lazım, vahyini dinlemen lazım. Anlamaya çalışman lazım, tefekkür etmeye çalışman lazım. Anlamaya çalışırsan, ne buyurdu et i kerimede, yolumuzda cehd edenlere yolumuzu açarız. Allah sana kapıyı açar, yolunu açar. Bunu ikram eder. Aşk, aşık, maşuku anlamaya çalışıyorduk. Neden Allah'ı sevmemiz gerekir? Allah'ın isimleri üzerinden bunu anlamaya çalışıyorduk. Devam edeceğiz inşallah. Bir kul kendi kendine sorsa ya da biri sorsa, neden benim Allah'i sevmem lazım, Allah'a aşık olmam lazım diye sorsa nereye bakması gerekir? Allah'ın isimlerini. Allah'i sevmem lazım çünkü Allah benim için Rahman ve Rahim'dir. Benim için benim Rabbim'dir. Benim için Kerim'dir. Benim için Vedud, beni seviyor, bana ikram ediyor, bana merhamet ediyor, rahmetiyle muamele ediyor. Benim için Gafurdur, Gafardır. Yanlış yaptığımda ya Rabbi istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum dediğimde hiç olmamış gibi bana muamele edendir. Kusurumu örtendir, günahımı yok sayandır, yanlışımı yok sayandır. Örnek verdim böyle. Allah'ın isimleriyle böyle anlamaya çalışıyoruz. Onun için herkesin Allah'ın isimlerini ezbere bilmesi gerekir. Manasıyla beraber her gün bir sefer, iki sefer, üç sefer mutlaka okuyup, Allah'ın isimleri üzerinde, manası üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Ederse Rabbini tanır. Rabbi kendisini ona tanıtır. Allah nerede ona rahmetle muamele etmiş, nerede mahfiretiyle muamele etmiş, nerede keremiyle muamele etmiş, bunu anlar ve görür. Birebir Allah ile muhatap olur. Olmalıdır. Allah'ın El-Hak ismine kadar gelmiştik. Evet, Allah haktır, Allah gerçek varlık sahibidir. Gerçek varlığa sahip olan bir tek Allah'tır. Gerisi, gerisi onun yarattığı kullarıdır. Mahlukatidir. Gerisi varlığını ondan alır, onunla varlıkta durur. Onun tecellisi durursa, bütün varlık yok olur. Yani insan, bütün varlık her şeyini Allah'a borçludur. Bütün varlığını Allah'a borçludur. Onun için. Allah sevilmeye layıktır dedik en son. Allah azimdir, azamet sahibidir, büyüklük sahibidir, büyüklüğünü yapandır. Nereden anlıyoruz Allah büyüklüğünü bize yapıyor? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermeyen bizden değildir dedi. Büyük, ben büyüğüm diyen değildir. Büyük, küçüklerine kızan değildir. Nedir? Büyük, küçüklerini seven ve küçükleri yanlış yaptığında onları affedendir. Küçükleri yanlış yaptığında onlara doğru yolu gösterirken, onlara hakaret etmeyendir, küçümsemeyendir, zulmetmeyendir, büyüklüğünü gösterendir. Azim, azim olmalıdır. Kul yanlış yapar, Allah affeder. Kul köfr kafir olur. Allah rızkını vermeye devam eder. Niye? Azimdir de ondan. Büyüklüğünü kuluna gösteriyor. Kulun bak, seni yaratan benim ama itiraz ettiğin halde, küfre düştüğün halde, isyan ettiğin halde, bak rızkını kesmedim, bak seni yok etmedim, bak sana azab etmedim, etmem. Niye? Çünkü seni seviyorum. Sen yanlış yapıyorsun ama ben seni seviyorum. Niye? Azim çünkü. Azimdir. Allah azim olduğu için sevilmeye layıktır. Her bir ismi anlamaya çalışırken her bir isim üzerinden Allah'ı sevmek gerekir çünkü. Eğer Allah'ın isimlerini tefekkür edip Allah'ı isimleriyle sevmezsek Allah'ı tanıyamayız. O'nun varlığını kendi üzerimizde tadamayız. O'nun yakınlığını, bize olan muamelesini tadamayız. Sadece imanımız bir hayalden, bir taklitten ibaret kalır. Allah kerimdir. Karşılıksız ikram edendir. İkram eden tek zattır. Gerçek manada ikram eden tek varlıktır. Biri bize en ufak bir ikramda bulunduğunda bile karşılıksız olarak onu severiz. Niye? Bana ikram etti. Onu överiz. Kerim biridir deyip onu överiz. Ama Allah bütün övgüler, bütün hamdler Allah içindir deyip Allah'a layıktır Allah dedi. Niye? Allah kerimdir de ondan. İkram nereden gelirse gelsin, ikramı yapmış olan Allah'tır. Kimin vesilesiyle hangi yönden gelirse gelsin bu ikramı yapan Allah'tır. Çünkü Kerim olan bir tek O'dur. Gerisi, gerisi onun Kerim isminin tecellisinden nasibini almıştır onunla ikram etmeye çalışıyor. Bununla beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Nimete vesile olana, nimeti getirene teşekkür etmeyenler Allah'a şükretmiş olmaz. Ben nimete vesile olana ikrama vesile olana teşekkür etmiyorum. Ben Allah'a şükrediyorum. Olmaz. Allah yanlış dedi. Böyle değil. Önce nimeti getirene teşekkür edeceksin, sonra sahibine. Ona bakarken onu sahibiyle beraber görmen gerekir. Mecaz olarak nasıl mesela onu Allah'ın eli olarak görmen gerekir. Allah onu el olarak kullandı ve sana ikamet etti. Yani sen Allah'ın eline hakaret edeceksin. Sonra diyeceksin ki onu yok sayacaksın. O bir şey yapmamış diyeceksin. Allah onunla ikram etmişse ona ikram etme. Kerim olma nimetini ikram etti. Kerim ismiyle onun gönlüne tecelli etti. Onu yok sayamazsın. Küçümseyemezsin. Küçümsersen Allah ile küçümsemiş olursun. Nimetini yok saymış olursun. Şükretmemiş olursun. Kim kaybediyorsa mutlaka nankörlüğünden dolayı kaybeder. Nimet'i görmediğinden ya da nimete vesile oranı görmediğinden dolayı kaybediyor. Neden dolayı? Niye nimeti getirene teşekkür etmiyor, edemiyor? Kibirlendiği için. Ona karşı kibirlenirken Allah'a karşı kibirlendiğinin farkında değildir. en büyük nimet, asıl nimet iman nimetidir. Allah'a dost olma nimetidir. Kulluk nimetidir. Eğer biri iman etmene vesile olmuşsa, sebep olmuşsa, Allah'ı sevmene sebep olmuşsa, bu nimetin şükrü nasıl eda edilebilir? Şükürsüzlük yapın Kaçmakla mı, eleştirmekle mi, yermekle mi, ona sıkıntı vermekle mi, O'nun sevdiklerini incitmekle mi? Ne buyuruyor ayet kerimede? Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz, O'nu arttırırım. Etmezseniz, azabım çok şiddetlidir dedi. O'nu alır, O'nu kaybedersin. Allah'a olan sevgini kaybedersin, Allah'a teslimetini kaybedersin. Edebini kaybedersin. Evet, Allah kerimdir. Bütün nimetleri ikram eden O'dur. Dolayısıyla sevilmeye layık olan Allah'tır. Bize her türlü nimetin ikram eden, varlığımızı ikram eden, imanı ikram eden, kendisine gidecek yolu ikram eden, vahyini ikram eden, peygamberini ikram eden Allah sevilmeye layık değil midir? Allah semiyettir. Her şeyi işitendir. Dua edenin duasını işitendir. Eğer Allah duamıza karşılık vermeseydi, biz kendi gönlümüzden geçirdiklerimizi Rabbimize arz edemeseydik o zaman bu nimetin kıymetini bilirdik. Allah Semih'tir Allah'ın bütün isimleri bizim için nimettir çünkü en zor anda gönlümüzden geçiriyoruz ya Rabbi bana yardım et diyoruz Allah'ın Semih isminin nimetinin kıymetini o zaman anlarız hamdolsun ki Rabbim beni işitti Namaz kılarken, doğrulurken rükudan ne diyoruz? Semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. Benim hamdimi işitti Rabbi. Evet. Bütün dualarımızı işiten kendisine sığındığımızda, bizi koruyan, muhafaza eden Allah sevilmeye layık değil midir? Allah muhtedirdir. Gücü her şeye yetendir. Dilediğini yaratıp, dilediğini yok edendir. Bizim için Rahman olan, Rahim olan, Rab olan, Kerim olan, Vudud olan Allah her şeye muhtedirdir. Dolayısıyla güvenilmeye de layıktır. Gücü her şeye yetendir. O güveni verendir. Onun için kulun endişe etmesi gerekmiyor. Yeter ki Rabbine güvensin. Rabbinin her şeye muhtedir olduğuna iman etsin. Eğer biri Allah'ın muhtedir olduğuna iman ederse bütünüyle güvende olur. Gücü her şeye yetendir. Bununla beraber Rahmandır, Rahim'dir. Kendisini seven Vedur'dur. O'nun ilahidir O'nun Rabbidir O zaman gönlünde hiçbir endişesi kalmaz Her şeye muktedir olan Allah sevilmeye layıktır Allah Meliktir Bütün mahlukatı sevk ve idare edendir Bütün mahlukatın Bütün varlığın Hükmü ona aittir Hükümdaridir, melikidir bu durumda insana düşen Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmaktan başka çare yoktur. Çünkü mahlukatı, varlığı idare eden, yöneten melik olan odur. Evet, melik olan Allah sevilmeye layıktır. Allah vehhab'dır. Karşılıksız hibe edendir. Bizi yaratırken Hiçbir varlığımız yokken, hiçbir bedel ödemeden, varlığımızı bize ihsan eden, ikram edip varlık yapandır. Varlık olarak yaratandır. Kendinden varlık verendir. Yani bu varlığı hibe edendir. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yani terkip edendir. Rabb olarak terkip edendir. Bunu hibe etmiş. Vehhab isminin tecellisiyle yapmış. Hayatı yaşarken de bu böyledir. Evet. Sürekli hibe etmeye, ve Vehhab ismiyle tecelli etmeye devam eder. Hiç ummadığımız bir anda Allah Vehhab ismiyle tecelli edip ikram eder. İkram deyince, hibe deyince bunu hem zahiri hem de manevi olarak anlamak gerekir ki ikramdan başka Allah'ın bize olan muamelesi ikramdan başka, hibeden başka Vahab isminin tecellisinden başka hiçbir şey değildir. Her şey onun ikrami, her şey onun hibesi. Onun için Vehhab olan Allah sevilmeye layık olandır. Tek layık olandır. Gerçek manada layık olandır. Allah vahiddir. Sıfatlarında, isimlerinde tek olandır. Bir olandır. Bütün güzel isimler, bütün güzellikler kendisine ait olandır. El Esma-ül sahibidir yani. Varlık, güzelliğini Allah'tan alır. İnsan, insan olma, Hazreti insan olma güzelliğini, güzelliğini Allah'tan alır. Bütün güzellikler vahid olan Allah'a aittir. Kim güzelleşmişse Allah ile güzelleşmiştir. Onun için vahid olan bütün güzelliklerin El Esma'u'l Hüsnasının kendisine ait olduğu Allah sevilmeye bütünüyle, her türlü, her yönüyle layıktır. Allah kahardır, kahredendir. Nasıl kahrediyor? Kimi kahrediyor? Zulmedeniz, zalimi kahreder. Karanlık nasıl kahrolur? Aydınlık gelince. Küfür nasıl kahrolur? İman gelince. Kafir nasıl kahrolur? İman edince, mümin olunca. Küfür kahrolur. Yoksa insanın insanı kahrettiği gibi değil. Tam tersine. Saf, rahmet olan, ismi nur olan Allah eğer kahrederse ne yapar? Karanlığı aydınlatır, zulmeti nura döndürür, kafiri mümin yapar, zillettekini aziz yapar, cehennemliği cennetlik yapar. Bununla beraber, kahretmek bir de yok etmek demektir. Yok. İnsan olmayı kabul etmeyen zalimi de yok etmektir ona bakşetti yo insan olma şerefini ondan almaktır. Ama o kabul etmedi. Ben insan olmak istemiyorum. Hazreti'nin insan olmak istemiyorum dedi. Allah da ne der? Olur. Sen de hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı bir varlık ol dedi. Cehenneme gidenler böyledir. Hayvan gibi hayvandan daha aşağı bir varlık. Onu da öyle kahreder. Allah insanın nefsini nasıl kahreder? İnsanı nasıl kahreder yani? Allah kulundan yanadır. Kulunun kazanması için onu destekler. Ona selavat okur, selat okur, selam verir ona. Nefsini kahrederken onu aradan çeker. Nurunun, ona nef ettiği ruhun tecelli etmesi için. Hazreti insan olması için onu kahve eder. Allah müntekimdir. İntikam alandır. Müntekim. Zulmeden değil, intikam alan, Yani zulmünün karşılığını veren, hak edenin hakkını veren demektir. Eğer bu zulmü Allah'ın kendisine yaptığı ikrama karşılık yaparsa, yani Allah onu Hazreti İnsan olarak yaratmışken, insanlığına karşı yaparsa, kendine zulmederse, hayvan olur. Onun karşılığı o çünkü. Ama insana zulmetmişse, Allah onun hakkını ondan alır. Yani, hak ettiği cezayı verendir. Hiç kimseye, bir başkasının hakkını bırakmaz. Hiç kimseyi istisna etmez. Zulmeden mutlaka zulmünün karşılığını görecek. Allah kullarının varlığın intikamını alandır. Herkese hakkını verendir. Onun için eğer zulme uğrarsa gücümüz yetmezse ne dememiz lazım? Ya Rabbi sana havale ettim. Sen bırak Allah intikamını alır gerekeni yapar. Allah kebirdir. Allah mütealdır. Allah hem zatıyla, sıfatlarıyla hem bütün vasıflarıyla aklın almayacağı kadar aklın kavrayamayacağı kadar büyüktür. Kebir. Bu büyüklük zahire göre değil. Manevi olarak Zahiri olarak Allah katında bütün varlık Bir zerre bile değildir Bir nokta bile değildir Büyüklüğü Manevi olarak anlamak gerekir evet, Kebir olan Allah sevilmeye layıktır Müntekim olan Kahhar olan Allah Sevilmeye layıktır Allah mütealdır Yüceler yücesidir. Yüceliği anlaşılamayacak kadar yücedir. Müteal olan Allah sevilmeye layıktır. Allah kaimdir. Varlığı varlıkta tutandır. Bütün işleri tedbir edip yürütendir. Bütün işleri tutandır. Kendisini vekil olarak kabul eden kulunun da işlerini tedbir edip, kaim olarak yani ayakta tutandır, işini yürütendir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, kim Allah'ın dinini dert edenirse Allah onun özel dertlerini satın alır, işini yürütür. Kim de özel dertleriyle uğraşırsa, Allah onu dertleriyle baş başa bırakır. Allah ayet-i buyuruyordu, o salihlerin işini görür. Kaimdir. İşi görür, işi yürütür, kıyamda tutar. Kaim olan Allah sevilmeye layıktır. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi gerçek manada akrını kullanan, kul olmayı öğrenmeye çalışan, abd olmayı öğrenmeye çalışan, Aşık olmayı, maşuk olmayı anlamaya çalışan, öğrenmeye çalışan, dolayısıyla aşık olan, Allah'a da maşuk olan, sevilen kullarından eylesin. Allah hepimizi gerçek manada isimleriyle, el Esmaül ül hüsnâsıyla Allah'ı tanıyıp, seven, ona aşık olan kullarından eylesin. Allah'ı gerçek maşuklu olarak tek maşıkı olarak kabul eden, iman eden kullarından eylesin. Kıyamet günü de Allah bizi huzura alırken aşığı gibi, maşuk gibi huzuruna aldığı, sevdiği, muamele ettiği kullarından eylesin. Allah hepimizden razı olsun.